104. Numaralı konu, Hz. Peygamberin minada bir topluluğu İslam'a davet etmesi, evet, Müdrik şöyle anlatıyor, babamla beraber hacca gelmiştim, minada konakladığımızda baktık ki bir cemaat vardır orada, babama bu cemaatin kim olduğunu sordum, o da işte şu kişi yeni din getiren bir kimsedir, dedi, baktım Resulullah halka şöyle sesleniyordu, ey nas, la ilahe illallah deyin, kurtulun, Haris bin Harisul Hamidi şöyle anlatıyor, babama, minada iken şu cemaatin kim olduğunu, Sordum, Babam cevap olarak dedi ki, bu cemaat kendilerinin içinden yeni çıkan bir peygamberin etrafında toplanmışlar, ben de yüksek bir yere çıktım, baktım Resulü Ekrem'i gördüm, halkı Allah'ın birliğine davet ediyordu, onlar da onun sözlerini reddediyorlardı, evet, Hasan bin Sabit şöyle anlatıyor, ben hacca gelmiştim, Hazreti Peygamber halkı İslam'a davet ediyordu, ona iman eden sahabileri işkence görüyorlardı, ben Ömer bin Hattab'ı gördüm, beni Amir bin Müemmel'den iman İman eden bir kariyeye işkence ediyordu, sonra Zinnire'ye vardı ve ona işkence etti.